Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînu ve nestağfiru. Ve naûzü billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fe lâ mudille ve men yudlil fe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 ve minen nasi men yâbûdullah a la harf. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخْرَى وَمَا يُبْنُو إِكْسَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخْرَى أَسْتَوْزْ بِاللَّهِ يَا Kumuş olduğum ayetlerde, Haç suresi 11. ayette insanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'a bir kıyıdan dilinin bir ucundan iman ederler, kulluk ederler. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse, gerisin geri küfre dönü verir. Dünyasını da kaybetmiştir ahiretini de. işte apaçık zarar ve ziyanın ta kendisidir bu buyurulur. İkinci okuduğum Yusuf Suresi 106. ayette insanlardan çoğu insanların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. Yani imanlarına şirk karıştırırlar. Geçersiz bir imana sahip olurlar buyurulur. Üçüncü okuduğum ayette ise Ali İmran Suresi 102. Ayet Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun. O şekilde takva sahibi olun. Ve başka şekilde değil ancak Müslüman olarak can verin. Buyurulur. Evet. Sevgili kardeşler bu ayetler ışığında bu kendimizi ve çevremizi tahlil etmeyi ve bu konular üzerinde tefekkür edecek değerlendirmeler yapmayı bugünkü hutbeme mevzu edindim. İnsanların çoğu şirk koşmadan iman etmezler. O yüzden yeryüzünde olanların çoğuna uyacak olursanız onlar seni Allah yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanla uyarlar ve zanla, tahminle yalan söylerler buyurulur. En'am suresi 116. ayette. Yine insanların çoğunun inanmadığını Hud 17'de, insanların çoğunun şükretmediğini Bakara 243'te, insanların çoğunun kafirler tarafından, oluşturulduğunu Nahil Suresi 83. ayette insanların çoğunun Allah'ın emrinin dışına çıkan fasıklardan oluştuğunu Maide 49'da ifade edilir. İnsanlardan çoğu ayetlerimizden yani ibret veren mucizelerden gafildirler denir Yunus 92'de. Onların çoğu zannın ardından giderler buyrulur. Yunus 36'da. İnsanların çoğu nankörlükte direttiler denir Furkan 50'de. Zaten onların çoğu iman etmez buyrulur. Bakara 100'de. Evet, do dolayısıyla çokça ayetler vardır ki, insanların çoğunun hak üzere olmadığı, hakla birlikte batılı karıştırıp, Allah'ın razı olacağı bir din üzere bulunmadıkları ifade edilir. İşte biz de çoğunluğa uyarsak, çoğunluğun e, ölçü kabul edildiği demokratik yaklaşımları kabul edersek veya uydum kalabalığı gibi bir anlayışa sahip olursak, bizi de uyduracaklarını e, kendileri gibi batıl yola sevk edeceklerini görmüş oluruz. Evet, insanlar önemli bir kesimi, dinin ve dilin bir ucundan kulluk ettiklerini, dünyayı da ahireti de kaybettiklerini, Haç Suresi 11. ayette Cenab-ı Hak beyan ediyor. O yüzden yaptığımız ibadetleri, hayata yansıyan tüm davranışlarımızı, Allah'ın razı olacağı güzellik ölçüsü içinde yapmak zorundayız. Yani yatıp kalkarak şuursuz bir şekilde kıldığımız e, namazların bizi kurtarıp kurtarmayacağı gerçekten e, garanti değildir. Ve bizim Allah'ın şanına layık şekilde hakkıyla ibadetlerimizi, itaatlerimizi gerçekleştirmek icra, icap eder. Allah Allah e, muhsinleri sever muhsinlerin yaptıklarını zayi etmez muhsin de ihsan eden yaptığı işleri en güzel şekilde yapan Allah'ı görür gibi Allah'a ibadet eden e, güzellik sergileyen demektir ellezine ahsanil husna ve ziyade illezin ahsanil husna ve ziyade Güzel e, ameller sergileyen, ihsanla davranan kimseye e, ihsan vardır ve daha da ziyadesi vardır. Allah mükafat yönüyle cenneti ve cennetten daha fazlasını ona verecektir. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır ne de bir horluk gelir. Onlar cennet ehlidir, orada ebedi kalıcıdırlar buyurulur Yunus 26'da. Cenab-ı Hak bizim yaptıklarımızı e, hakkıyla eda etmemizi, e, hakkını vermemizi ister. E, hakkıyla yapmamızı istediği hususlardan biri e, imandır. Allah'ı hakkı, hakkıyla tanımak, e, takdir etmektir. Diğeri hakkıyla cihad etmektir. Diğeri hakkıyla takva sahibi olmak ondan sakınmaktır. Bu konulardaki ayetleri kısa izahlarıyla inşallah sunacağım ve bu konularda kendimizi sorgulamamızı talep edeceğim. Ve mâ kaderullâhi hakka kadri. İnallâhe lakaviyyün aziz buyrulur. Haç suresi 74. ayette. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, hakkıyla bilemediler. Evet, bizim inşallah Allah'ı hakkıyla takdir edemeyen insanlardan değil, Allah'ı hakkıyla bilen, O'nun dinini tanıyan, tevhidi esaslara riayet eden, O'na hiçbir şeyi şirk koşmayan, hayatı Allah'la birlikte anlamlandıran, hayatın merkezine Allah'ı koyan, Allah'a hesap vereceği şuuruyla her yaptığını yapan, biri bizi gözetliyor diyerek Allah'ın kendisini her an her yerde gözetlediğini unutmayan bir bilinç içerisinde inşallah yaşamış oluruz. Böyle insanlar aynı zamanda hakkıyla iman ederler. Ya eyellezina amenu aminu billahi ila akhir el-ayah ey iman edenler iman edin iman edilmesi gereken hususlara yani hakkıyla iman edin nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin dilin dilin bir ucuyla değil de gönlünüzün bütün hücreleriyle Allah'a iman edin görür gibi iman edin Sanki ahireti yaşamışsınız da, dünyaya öyle gelmişsiniz. Ahiretten dünyaya bakar gibi bakın. Ölmüş de yeniden dirilmiş gibi, hiç şüpheye düşmeden nasıl iman edilmesi icap ediyorsa, öyle iman edin denilir. Hakkıyla iman gibi, hakkıyla cihat da emredilir. Hat suresi 78 ayet ve cahi oufillai Hakka cihadi lla arilya Mal olarak okuyayım Allah uğrunda hakkıyla cihad edin Nasıl çabalamanız gerekiyorsa nasıl gayret etmeniz gerekiyorsa Allah yolunda o şekilde uğraş verin O sizi seçti Dinde üzerinize hiçbir güç yüklemedi Babanız İbrahim'in dinine tabi olun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi. Başka bir isim vermedi. Peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olmanız için böyle yaptı. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Ve Allah'a ihtisam edin, sarılın. O sizin sahibinizdir, Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Buyurulur Hac 78'de. Dolayısıyla burada gündelik işlerle uğraşırken davayı dini unutmak, İslami gayret ve çabalardan uzak yaşamak, Müslüman ismini Allah tarafından kendilerine verildiğini bilen kimselerin kesinlikle bu derekeye düşmemesi gereken bir husustur. Yani içkiciler içki için nelerini feda edebiliyorlar? Bir futbol fanatiği futbol için ne tür zahmetlere, fedakarlıklara katlanabiliyor? İnsan dünya rahatı için nice zahmetlere, sıkıntılara, para kazanacağım diye para için nice bedeller ödemeye razı oluyor. Başka davaların insanları davaları için nice sıkıntılara katlanabiliyor. Siz onların kendi batıl, basit davalarını sevdiği kadar... Allah'ın Allah dinini, davasını sevmiyor musunuz? Onlar kendi batıl davaları için bu kadar gayret sarf ederken, siz davanız için hiç çaba sarf etmeyecek misiniz? Ya da basit bazı uğraşlarla geçiştiriverecek misiniz? Allah'a hakkıyla cihad edin. Allah kendi uğrunda ne kadar çabalamanızı gerektiriyorsa cihadı ne derecede önemseydiyse, sizin için gayret etmek, koşturmak, coşturmak ne kadar lazımsa, imanınız ne kadar salih amelle kendisini ispat etme ihtiyacı duyuyorsa, Allah'tan, Allah yolundan uzaklaşanları Allah'ın yoluna çağırmak ne kadar önemliyse, o kadar gayret sarf edin denilir. Yine diğer ayette Ya <gülüyor> ey hellezîna âmenû tekûllâhe hakkak tekâtû ve lâ temûtûne illâ ve entum muslimûn. <gülüyor> Ali İmran 102. Allah Allah'tan hakkıyla gereği gibi sakının korkun cehennemden ne kadar korkulması gerekiyorsa Allah'ın azabı ne kadar dehşetli ise hesaba katarak o denli haramlardan kaçının. Hapishaneden korktuğunuz kadar, açlıktan korktuğunuz kadar, depremden korktuğunuz kadar, darbelerden korktuğunuz kadar Allah'tan korkmuyorsanız onun azabından korkmuyorsanız nasıl, ne kadar, niçin iman edip etmediğinizi hesaba katın. Allah korkulmaya ne kadar layıksa, ne derece ondan korkmanız icap ediyorsa takvanın korkunun hakkını verin. Hakka tükati. Hakkıyla ittika edin. Hakkıyla sakının korunun. Yaptığınız işi Allah'a layık şekilde yapın. İhsan bilinci, takva bilinci içerisinde imanınızı güçlendirerek, hakkıyla gayretlerinizi artırarak Allah'ı razı etmeye bakın. Dünyada mutluluğunuz, huzurunuz da bu sayede olur. Ahiret mutluluğunuz da ancak bu sayede olur. Dünya ve ahiret zaten bir bütünün iki yarısıdır. Birini güzelleştiren diğerini de güzelleştirir. Tabi güzelleştirmenin ölçüsü, güzel olan kitaba güzel bir şekilde uymak demektir. Rabbim hepimize bu gayretleri, bu fedakarlıkları, bu bilinci ihsan etsin. Ve Allah'ı razı etmenin bizim için de en önemli yol olduğunu bize unutturmasın inşallah. Sevgili kardeşler, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Üç hafta kadar bir zaman kaldı. E, e, talebelerimize daha çok e, dağıtılmak üzere e, e, sığırla, sığır cinsinden kurban e, e, hissesine katılmak isteyen arkadaşlar e, e, arkadaşlarımıza müracaat edebilirler. E, veya hisseye katılıp bir kısmını bağışlayıp bir kısmını kendileri değerlendirebilirler. Ee, kalemler, idarecileriyle ile inşallah e, bu tür düşünce sahibi olanlar görüşebilirler. Rabbimiz ibadetlerimizi ve kurbanlarımızı şimdiden kabul eylesin. Ela inne ahzenel kelam ve eblağal nizam Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam kemâ kallallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kureyel-kur'an feslemî uleh ve ansitûlâ turhamun. Aüz bıllâhî mîn ašşeytânî l-râjim. Bismi l